Program konuğumuz Kazım Gökhan Elgin Bey, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesinin Direktörü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Güran Bey. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Ee, yarın biliyorsunuz 12 Kasım Düzce Depreminin yıl dönümü ee, ve bununla ilgili Düzce Deprem Derneği'nin kısa bir e, duyurusu var. Onu dinleyicilerimize aktarmak istiyorum öncelikle 16 yıl sonra kaybettiklerimizi anmak önceden önlem almanın önemini vurgulamak sağlıklı ve güvenli yaşam yaşam hakkımız için 12 Kasım depreminin meydana geldiği saat olan 1857'de hep beraber kaybettiklerimizi anmak depremi unutma unutturma demek için hep beraber olalım Düzce Anıt Park alanında Düzce depremzede de. Derneği. Evet, e, yani tam da e, bir gün öncesinde bu programı düzenlemiş olmamız e, sizin sayenizde oldu. Çünkü uzun zamandır gerçekleştiremedik. Çok e, sizi konuk etmek istiyorduk. E, fakat mümkün olmadı. E, ve araya da tam koskocaman bir yıl girdi değil mi Gökhan evet, Bey? Evet, evet yani Bey. En son 2013'te Nuray Hocam'la birlikte evet, yapmıştık Evet, programı. aynen. Şimdi tabii 99'da biz iki tane çok büyük deprem yaşadık evet. e, milletçe çok acı kaybımız oldu 18.000 canımızı kaybettik e, biri biliyorsunuz 17 Ağustos e, yine Gölcük'te Gölcük Merkezi depremimiz işte 7.4 e, depremi, büyüklüğünde evet. evet diğeri de 12 Kasım düzcede 7.2 e, büyüklüğünde iki deprem yaşadık ve e, yine o günleri e, hatırlıyoruz. E, yani acılar büyük neler yapılacağı bilinmiyor. E, yerleşim seçiminin hatasından tutun. Plansız gelişme, denetimlerin iyi yapılamayışı, kötü inşaat, e, kötü inşaat kalitesi, e, iyi bir mevzuatınızın olmayışı. Ee, bazı engeller vesaire vesaire işte haberleşme ilk 48 saat biliyorsunuz yine e, kesintiye uğramıştı ee, ve gönüllüler de o zaman işte eğitimli değildi kaotik bir durum vardı hiçbir, bilmiyorduk e, hiçbir, hiçbir şey bilmiyorduk abi. maalesef evet. ve e, biz o zaman e, ben e, daha yeni mühendistim ve e, İstanbul İzmir Devlet Hastanelerinin güçlendirme projesini yapıyorduk 98-2000 arası Tabii yaparken de ben hep şunu diyordum, e, acaba bunun yaptığımız için kadri kıymeti bilinecek Bilmeyecek mi, mi? E, hani bir yere varacak mı diye düşünürken 99'da deprem oldu. Tabii hiç arzu etmediğimiz bir şey yaşadık. Ama ondan sonra e, hakikaten yaptığımızın işi de, de kıymeti anlaşıldı. Böyle işlerde yapılabilirmiş e, diye hatta bunun mevzuatı da geliştirildi. E, ve yine tam o 98 yılının e, sonuna doğru da bizim deprem yönetmeliği çıkmıştı evet. İnşaatta, evet. inşaatlarda işte. Ee, hazır betonu getiren, demir donatıyı artıran, perde duvarları artıran yeni bir şartnamemiz e, deprem yönetmeliği altta çıkmıştı ve hızlıca bunun uygulamasına geçildi 99'da. Ee, ve ben de o sıra 2000 yılında Başbakanlık Proje Uygulama Birimi'nin bir ilanına başvurarak Başbakanlık Proje Uygulama Birimi'nde e, koordinatör olarak çalışmaya başladım. O zaman Ankara'ydı merkez. Ankara evet. merkez. Ve Ankara'da e, deprem bölgesinde e, işte 14.500'den fazla konut, altyapı, yol, e, hastaneler, okullar, e, sosyal donatıyla alakalı binalar yapıldı, gerçekleştirildi. E, yine biz dış kredili işleri Kullanıyorduk o zaman Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası'dan gelen, e, hatta Körfez Fonundan gelen fonları biz kullandık o zamanlar. E, tabii e, bunları yaparken de e, bir yandan İstanbul'un da deprem riski çok konuşulur oldu. E, özellikle İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve e, Japon JICA yaptığı çalışmayla birlikte İstanbul'un da Marmara'dan mikro bölgeleme çalışması yapılmıştı. Mikro bölgeleme ve deprem fay hattının da İstanbul'da yaratacağı depremi ve evet. eğer senaryosu, deprem, senar deprem, deprem senaryosu çalışması yapıldı ve bu senaryo da gerçekleşirse işte orada kayıp, kayıp tahminler ortaya çıktı. Biz biliyorsunuz Marmara depremde. İşte e, gayri safi hasılamızın o zaman yüzde beş ila yedisini kaybettik. Evet. Bu ne demek? İşte son on yıl sizin büyüme oranınız beş ila 7 ise bir yıllık büyümeniz bir depremde Allah korusun bir olumsuz afette gidebiliyor. Demek ki e, Kaybettikleriniz, can, can, kayıp can kayıpları hariç bir de ekonomik ve... kaybında çok büyük etkisi var. E, peki evet. İstanbul biz biliyoruz. Yaklaşık işte e, Türkiye'nin gayri safi hasılasının yüzde kırkı İstanbul ve yakın bölgesinde. E, nüfusumuzun yaklaşık yüzde yirmisi burada. burada. E, ve biz deprem riskini de işte yapılan çalışmalarla gördük. O zaman İstanbul'da neler yapılabilir diye çok konuşulmaya, çizilmeye, özellikle medyada yer almaya başladı. Ve biz Başbakanlık Proje Uygulama Birimi olarak e, bu konudaki e, yine e, organizasyonu yapacak koordinasyon birimi olarak görevlendirildik. Ve hatırlıyorum İstanbul ve e, Ankara'da sayısız toplantılar yaptık. Yani hakikaten sayısını şu an ben de hatırlamıyorum ve çok sayıda uzman, e, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, bürokrat, akademisyen bu toplantılara iştirak ettiler. Ve en sonunda da İstanbul sismik riskin azaltılması ve acil durum hazır projesi ortaya çıktı. Evet. Bu ortaya bunu neden uzun uzun anlatıyorum? Bir kere yarın 12 Kasım olması hasebiyle bir de bu proje nasıl ortaya çıktı? Biraz hani geri planına bakalım diye. Bu aslında bir ortak aklın ürünüdür. Sadece üzüldüğüm bir yön vardır. O zaman bunu daha önceki programlarda da belki bahsetmişimdir. O zaman biz kentsel dönüşümü dahi konuştuk. Evet. ve birkaç pilot bölgede Doğru. başlamayı da düşündük ama o zaman bazı bürokratik engelleri aşamadık ve dolayısıyla sadece o kısmı eksik olmakla birlikte 3 tane bileşen kapsamında e, 310 milyon eurolukta hazine müsteşarlarımızın Dünya Bankası'ndan temin ettiği bir krediyle 2006 yılında özelde bir birim teşkil edildi. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi ben de onun bildiğiniz üzere kurucu direktörüyüm ve halen bir görevi sürdürmekteyim ve 310 milyon euroyla biz Bütüncül Afet Yönetimi ilkeleri ışığında hazırlanan İSME projesini kısa adıyla yürütmeye başladık. Ve bu kamu binaları evet, öncelikli evet. olarak da Şimdi okullar. Efendim burada iki tane hususu veya üç tane hususu ben yine tekrar dikkat çekmek isterim. Birincisi bir kere hangi kurum bunu uygulayacaktı? Bu çok önemliydi. Yani biz başbakanlık üzerinden de bunu uygulayabilirdik. O zaman Bayındırlık Bakanlığı da uygulayabilirdi. Veya başka, Ki daha önce Ankara'dayken evet, evet, genelde, şeye, başbakanlığa evet, bağlıydı. Genelde bu tarz projeler, bu kadar e, büyük miktarlı projeler Ankara'da bakanlık veya başbakanlık seviyesinden evet. takip edilip koordine ediliyordu. İlk defa bir yerel idare, İstanbul Valiliği evet bu projeyi ben uygulayacağım dedi. Ve e, sorunluğu üzerine aldı, sahipliği aldı. Ve bu sahiplikten sonra da proje çok e, yine hızlı bir şekilde yürümeye başladı. Şimdi tabii ben buraya geldikten sonra şunu gördüm hakikaten bir yerel idarenin altına verme çok önemliymiş. Neden? Çünkü o ilde yaşamak, ikamet etmek, önceliklerini bilmek, sorunlara daha yakın olmak, bilmek, e, o sorunlara yakın olmak ve e, İstanbul valisi de hemen o sorunları el koyup çözebiliyor. Yani bunun avantajında kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla hızlı ve etkin bir uygulama e, yaşadık diyebilirim. Geçen zaman zarfında hakikaten önemli bir karar imiş. Yerel idarenin altına verilmiş. Evet. Bir ikinci husus önceliklendirmeleriniz neler? Dünya Bankası özellikle onu çok sordu. Yani sizin belki ihtiyacınız 3 milyar euro olabilir. Ben 310 milyon euro verdim. Hangi okul, hangi hastane, hangi sosyal binadan başlayacaksınız diye sordular bize. Biz hemen bir komisyon marifetiyle önceliklendirmeleri belirlemiştik. Yani işte fay hattına yakınlık, uzaklık, işte okulun barındırdığı nüfus, hasta Hastanenin servis ettiği alan havadan ulaşılabilir mi? Karadan ulaşılabilir mi? Bunlar sekim kriterleri. Evet efendim evet. ve o kriterlere de 10 kişilik bir komisyon marifetiyle ben de o komisyonun içerisindeydim. 3 tane akademisyen profesör hocamız vardı ve ilgili il müdürleri vardı. Onu her sektörde eğitim, sağlık, yurt, sosyal hizmet binası ve idari bina diye 5 sektör belirledik ve o sektörlere ait kriterlere bir puan atadık. Ve o puandan sonra bizim birinci okulumuzla belliydi, yüzüncü okulumuzla belliydi. Bu bize ne getirdi? Bir kere uygulamada şeffaf bu işin teknik bir iş olduğunu ve belli baskılar da biz böyle kırabildik. Mesela biz başladığımızı hiç unutmuyorum. 2007'nin Nisan'ında 104 okulun güçlendirme işiyle başlamıştık. Evet. Ve 104 okula başladığımızda insanlar inanamadı bir nebze. Çünkü niye? Bir kere işte ben hep anlatırım bunu. Kartal'da Gürbüz Bora İlköğretim Yönetim Okulu'na gittim. Aynen şu an benim masamda nasıl bir dağınıklık evrak falan varsa okul müdürün de öyle. Halbuki biz yazı yazmışız. İlmini Eğitim müdürüne, ilçelere gitmiş, okullara gitmiş. Yani biz bekliyoruz ki boşaltırız. Bizi bekleyecekler. Evet. Ama yok dedi efendim 99'dan beri her sene biz bekliyoruz. Güçlendirme olacak hmm. diye. Olmuyor ki. Yani inanamadılar. <gülüyor> ve sonra biz o 104 okulu yapıp bitirdikten sonra insanlar inandılar. Evet bu birim giriyor. Söz verdiği gibi yapıyor ve bu iş süreç... 14 okulun tamamı güçlendirmeydi. Güçlendirmeydi o zaman. Evet. İlk başta. İlk başta. Ve ondan sonra ee, bu, bu iş daha da hızlandı ve işte o zaman sordular niye efendim bizimkini almadınız kapsama veya bu yüz okula niye başladınız diye işte o zaman proje öncesi hazırlığın bir önceliklendirme yapmanın da çok önemli olduğu tecrübesini Şekil kriterlerinin yapılması tabii. ve o zaman da dediğinizde ya ben bu okullardan başlam bakın sizin okuluda seneye ki programı alacağız veya işte bunu şu programı alacağız gibi her şeyin bir sıralaması olduğunu görün insanlar rahatladı bu çok önemli bir üçüncüsü de tabi İslam Proje Koordinasyon Birimi'nin teşkili. Yani burada tabi biz başbakanlıktan 5-6 arkadaş, uzman ve konusunda tecrübeli arkadaş buraya geldik. Ben direktör seviyesinde geldim ve diğer arkadaşlarla beraber harman olduk. Ama önemli olan, şimdi biz gelişmekte olan ülke olduğumuz için birçok alanda yapmamız gereken şey var. İşte metro yapıyoruz, köprü yapıyoruz, yeni havaliman yapıyoruz. Alt geçit, üst geçit veya işte ulaşım yönünden yapacaklarımız var. Yeni hastane yapıyoruz, yeni okul yapıyoruz gibi gibi gibi. Şimdi bunları yaparken size bir de işte geçmişteki binaları toparlayın diye bir sorumluluk verildiğinde onu göz ardı edebiliyorsunuz. Ben bunu gördüm. Yani sizin biriminiz sadece ve sadece depreme hazırlık konusunda odaklanmış. Hedefleri net. Hedefleri çizilmiş ve bütçesi ayrılmış bir birim. Dolayısıyla... Bugün bir başarı varsa bu hedeflerin net olması ve sadece deprem hazırlık konusunda uygulayıcı bir birim olarak teşkil etmesi sebebiyledir diye düşünüyorum. Bu, evet. bu hususlar çok önemli efendim. Evet. Burada hemen şey de vurgulamak evet. istiyorum. İSMEP konusu gündeme geldiğinde geldiğimde ben her yerde bunu ifade ediyorum. Programlarla da daha önce söylemiştim. Yani İSMEP yapılanması dediğimiz zaman böyle devasa bir <gülüyor> devlet kamu evet. e, kurumu. Şu an, şu an ben dahil 39 kişiyiz. 39. Yani, 39, evet. 39 kişiyiz. yani 20 küsuruyla başladınız <gülüyor> evet, şu anda. Evet, evet. an 39'a. 39 evet. ee, Bu da çok önemli bir çok şey. Çok önemli. Yani önemli. şeyden sonra e, Körfez depreminden sonra ortaya çıkan evet. e, iki evet. tane kurum vardır. Birisi DASK'tır. Evet. O da e, herhangi bir personel Çalıştırmaz, tamamen sigorta şirketleri kanalıyla yürütür. Sizde de onca iş var ama ona rağmen evet. toplam otuz bütün idari görevlilerde daimi dahi. Dahi efendim, o doğru. Şimdi bizim tabii üç tane ana bileşenimiz var. Biz A, B ve C bileşeni diyoruz. A bileşeni işte afet, acil durum müdahale sisteminin kurumsal kapasitesinin artırılması, ekipman, tesisat alanı komutal kontrol merkezi yaptık. bir hastalığa, bir Akfırat'a. Eğitim, bilinçlendirme halkın. O kapsamda A bileşende yapıyoruz. Bir de kamu binalarının güçlendirilmesi, yeniden yapım okul, hastane ağırlıklı olmak üzere. on da B bileşeni kapsamda ve en yoğun çalıştığımız, bütçemizin en çok oraya harcıyoruz. Bir de orada kültürel tarihi mirasla ilgili tamamladığımız Kültür bakanlığı ile beraber yaptığımız 26 kompleks 175 binada envanter çalışması yapmıştık. İşte çok liste, azizli, orta riskli binaları belirledik. Üçü içinde Türkiye'de ilk defa yapılan restorasyon ve güçlendirme projelerini birlikte yaptık. Bir de Cevileşen'de Bağcılar ve Pendik Pilot Belediyelerinde imar mevzuatını İnşaatla alakalı ruhsat verme süreçleri, iskanları bunlar raporlanabilir, şeffaf ve sorgulanabilir duruma getirdik. Ve 3-5 aylardan ruhsat verme süreçleri işte 4-5 günlere indi. Ne ee, yaptınız orada? Efendim, ben, orada bir kere en baştan başladık. Bütün iş kalemlerini çıkardık. Ne tür e, işler yapılır bir imar mevzuatında veya iskan sürecinde. Ve e, bütün imar arşiv sistemini dijital hale getirdik. ISO 27001 gibi bir güvenlik sistemi kurduk. Bakın bugün oranın belediye başkanı dışarıdan belediyenin bir dokümanı. E, oranın dökümanı, erken nereyi Bağcılar ve Pendik Belediyesi. Bağcılar ve Pendik, evet. evet. Ee, bir belediye başkanı bile dışarıdan oradan doküman indirse onun bir e, pin numarası oluyor. Ve başkan bey nereden indirmiş, hangi belgeyi indirmiş. Çünkü belediyenin dokümanları değerli dokümanlar. Ve bunlar hep kayıt altında şu an. Ayrıca e, sağdaki veriyle yine arşivdeki veya e, imar verileri entegre oldu, birbirine eşlendirdi, hatalar giderildi. Call center kuruldu. Call center üzerinden halkla halkın takibi sağlandı. sağlandı. SMS üzerinden, web üzerinden yine e, bu imar süreçlerini, ruhsat süreçlerini insanlar izleyebiliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Evet. Ve bir eksik belgesi olursa... Bu bir belki, şeffaflık evet, mı aynı Evet, şey, şeffaflık sağladı efendim evet. ve e, bunun neticesinde işte insanlar bir eksik belgesi varsa tarafına iletiliyor. İşte şu kadar günde sizin ruhsatınız çıkacak deniyor. E, ve oraya iş yapan aslında işte mimarı, mühendisi, proje müellifleri de rahatladı. CD'de getiriyorlar e, projelerini. Hemen işte onay süreçleri yükleniyor. belli yükleniyor evet. veya dışarıdan yükleyebiliyorlar. Başvuru yapabiliyorlar dışarıdan. Ve ee, bu, bu belediyeler yine Altın Karıncı ödülünü aldılar SEBİT'te ee, ve diğer belediyelere de bizim belediyelerden e, bir yaygınlaşma oldu. Bu, bu şu anda fiilen alakalı. uygulama fiilen, fiilen test aşamasında Tabii, değil. değil. değil evet Peki mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu bütün e, ilçe belediyelerinde uygulama konusunda herhangi bir e, çalışma başlattı mı? Şöyle aslında bu diğer belediyeler bu iki belediyeyle çok bir e, ...görüş alışverişindeler... ...incelediler biz yani... ...biliyoruz diğer evet. belediyelerden de bunu uygulayanlar var... ...ama tabii bizim belediyelerimiz... ...önceden başladıkları için daha ilerideler... ...ama diğer belediyelerde de... ...bizim yaptığımız işler uygulanıyor diye... ...malumatın bilgin var... Dolayısıyla bu iyi uygulamalar e, ardı ardına yayılıyor. Son derece yayılırız. önemli. Evet. Şimdi tabii efendim biz Dünya Bankası ile 310 milyon euro ile başladık dedik ama şimdi kredimiz azine müsteşarlığı nezdinde biz çeşitli... Ve 104 de... tane okul güçlendirmesiyle Size sınırlıydı başladık. o. Evet. Evet. E, e, yok sınırlı değil. Hayır başlangıçta. O, o 2007'de sadece evet, 104 2007'de. okuldu. Ondan sonra ee, biz 600-700 liraya çıktık. Yani bina sayısı olarak. Ee, şu anki rakamları verecek efendim ben şu an 4 bankayla çalışıyoruz. Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası. Toplam bütçemizde şu an 1 milyar 750 milyon euroya ulaşmış durumda. 1 milyar 750 milyon euro. E, biz evet. bayağı e, gecikmişiz program <gülüyor> yapmakta. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 850 e, milyon, milyon e, belki civarı. Belki herhalde bir e, milyar iki yüz milyonken de bir program olabilir. ama onun üzerine iki kredi daha aldık. Evet. E, ve toplamda bin iki yüz elli iki tane kamu binasına ulaştık şu an. Güçlendirme ve yeniden yapım. Toplam e, kaç dedik? Bin iki yüz elli iki. Bin iki yüz elli iki. Bunun da bin yirmi yedi tanesi okul binası. Bunların yedi yüz yetmiş ikisi güçlendirme okullardan. İki yüz elli de yeniden yapım. Şimdi diyeceksiniz ki Gökhan Bey yeniden yapımlara nasıl karar veriyorsunuz? Bunları da bizim bir yönlendirme komitemiz var. Valimizin başkanında kurduğumuz ilgili il müdürler de geliyor. Merkezi evet. idareden de Hazine Müsteşarlığı, Kalkıma Bakanlığı, Başbakanlık AFAD, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan temsilciler geliyor. Burada biz e, yine işte e, bu binalarla ilgili yeniden yapım kararı al, al, alırken güçlendirilmiş, menin yeniden yapım oranına ekonomik, maliyet, olarak, maliyet oranına evet. ekonomik krite olarak baktık Eğer yüzde evet. kırk'ın üzerine geçiyorsa güçlenme maliyeti yeni yapım maliyetinin buradan yıkım yapım kararı aldık Evet ve Dolayısıyla e, hem teknik kriter hem de ekonomik kriterlerle birlikte yeniden yapım e, kararı verdiğimiz e, okullar hastaneler ve yurtlarımızda var şimdi şu bu, anda İstanbul'da 722 tane okul Güçlendir okul, Pardon, 772 okul, güçlendirme, güçlendirme, 255 okulda yeniden yapım. Yeniden, yeniden yapımda da efendim şöyle e, izah edeyim. İstanbul'da arzu üretmek çok zor. ve Tabii. Eski dar alanlarda evet. okullarımız, e, öğrenci sayısı fazla. Biz yeni yaptığımız yerde de yaklaşık iki kat e, derslik sayısını artırıyoruz. Yani daha büyük okullar yapıyoruz, işte laboratuvarlarıyla açık alanlarıyla, sosyal alanlarıyla daha modern, daha güzel okullar yapıyoruz. Ki bazı mimari yarışmalarda da kamuda biz aday olduk. Onlar da belki bu sene içerisinde neticelenecek. Ve ben aslında burada yaptığımız mimari çözümlerle, terzi dikişi projelerle arsaya uygun. Biz oradaki öğrencilerin de geleceğine dokunduğumuzu hissediyorum. Yani. Evet. Orada okuyan öğrencilerin geleceğe bakışları çok benile okullar. Yani bunu so sosyaliteleri efendim, evet. e başarı oranları çok e artacaktır diye umuyorum. Mesela hiç unutmam Üsküdar'da Sultan Tepe Ortaokulu müdürüyle e geçenlerde görüşmüştüm. Gökhan Bey e bu oku, yani eski okuldan bu okula geçtikten sonra e, TEOK'da sürekli birinci çıkarıyoruz diyor. İşte Diğer okullardan belki özel okula gençler olurken bizim okulumuz arttı. E, yani okulla gelmek isteyen öğrencilerin e, sayısı arttı. E, eğitim kalitesi hakikaten artmış durumda. Çocukların dediğim gibi e, sosyal programlara katılması, e, başarı oranları çok artmış durumda. Bunları görmek de bizi ayrı yeten mutlu ediyor efendim çünkü e, biz e, yaptığımızda sadece deprem dayanıklılığından ziyade tabii ki ana felsefemiz ana hedefimiz olmakla beraber e, halkımıza insanlara İstanbul halkına çocuklara estetik daha iyi şartlarda, daha modern daha okulları, modern, evet. daha e, iyi hastaneleri sunma hedefimiz de var. Çünkü e, bunları biz gelecek vizyonu hatta ben hastaneleri yaparken 50 yılın hastanelerini tasarladık diyorum. E, böyle bakmanız lazım olaya ki hani bir 15-20 sene sonra da sizin yaptıklarınız eleştirilmesin veya hadi bunları da yıkalım demesinler insanlar. E, biz açık fikirle, bu vizyonla çalışıyoruz bütün arkadaşlarım ve çalıştığımız e, müşavirlerimiz, müteahhitlerimiz biz aynı gemideyiz. Hep öyle söylüyorum bir ekip çalışmasıdır. Bu çünkü onlar olmasa bunlar gerçekleşmez. Biz koordinasyon birimiyiz ve e, aslında biz 39 kişi e, görünüyor ama sahada çalışan işçilerimizle beraber şu an belki... 6000-7000 kişilik devasa bir örgüdür Tabii. İstanbul'da Tabii. Ee, ve her ilçede hemen hemen 39 ilçede de şantiyemiz çalışmamız var ee, bir de ben bu arada geçen özellikle programda Nuray hocamla beraber yaptığımız hastanelere de değinmiştik Hastanelerde nene muktada olduğumuzu da size söylemek isterim. Çünkü hastaneler kompleks yapılar, e, okullar gibi basit yapılar değil. Ve oradaki çözümlemeleriniz, e, karar verme süreçleriniz çok farklı. Ve bununla ilgili biz üç tane hastaneye yıkıp yeniden yapım kararı almıştık. Biri Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, biri Ok Meydanı, biri de Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi. Bu üç hastanede ana arterlerde, İstanbul'un en büyük hastaneleri, hemen hemen işte bir milyondan bir buçuk milyona değişen poliklinik hastası almakta. 40 bin 50 yıllık bin rakamlar yıllık değil mi Evet. 40 bin, 50 bin e, ameliyat olmakta bu hastanelerde her biri için konuşuyorum. E, 700 bin civarında acil sayısı var. Yani böyle hastanelerden bahsediyoruz. Peki bu, bu hastanelerden birini bir kapattığımızı düşün İstanbul'da ne olur? Kaos olur. Tabii. Kapatamazsınız. Tabii. Ve biz dolayısıyla Oradan hizmet alan insanlar Boşa çıkacak aşamasında e, Biz planlarken bunu kapatamayacağımız üzerine planladık. Ve bunları iki fazlı hastaneler şeklinde yaptık. Mevcut hastaneyi ve hizmeti aksatmayacak şekilde Boş araziden başladık. Ve boş arazi boş de, derken, e, bu hastanenin, hastanenin bahçesi kendi alanı, evet, kendi alanı. Otopark olarak kullanılan yerler var, hiç kullanılmayan evet. yerler var. Oraları değerlendirdik, entegre bir proje yaptık, bütüncül bir proje yaptık. Ve e, bu hastanelerin üçünü de sismik izolatörlü olarak tasarladık ve şu an sismik izolatörlerde montaj... yani yapıyorlar. deprem olduğu anda Ondan bile ameliyathaneler e, hizmete devam edecek hizmete devam edecek ee, ve e, oradaki binadaki deplasman en aza indirgiyor çünkü o deprem anda bir enerji açığa çıkıyor evet. o enerjiyi bu sismik izolatörler absorbe ediyor sönümlüyor evet. ve dolayısıyla Binanın üstüne de e, bu enerji az gittiği için e, deplasmanlar yani yer değiştirme bizim dediğimiz yer değiştirme azalacağı için de o binanın içi de korunmuş oluyor ve hizmet de kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bir ikinci özelliği bu hastanelerin Türkiye'nin ilk yeşil hastaneleri olacak. Bunu adaylar. Lead Gold sertifikası evet. alacağız inşallah. Bu, bu, ta proje aşamasında bir hedefi böyle koymuştuk çünkü gör, baktığınızda Özel sektörde de veya başka inşaat yapan firmalarda işte akıllı bina, yeşil bina yapıyorum diyorlar ama biz hep bunu sertifikalandıralım diye e, yola çıkıp ve e, dünyada geçerliliği saygınlığı olan LİT sertifikasının gold alanında e, bir hedef koyduk evet. biz. Neleri kapsıyor bu yeşil Efendim, bina? E, bu işte çatısından e, başlayarak e, gri su kullanı yağmur suyunu tekrar kullanıyorsunuz. Yeşil alanların sulanmasından tuvaletlerde mesela biz e, biliyorsunuz çok sayıda artık şehirlerde ee, çok yağan yağmurlarda işte e, atık su veya e, su kanalizasyon sistemlerimiz yeterli olmuyor. Sele maruz kalıyor çoğu yerler. Taşkınlar. Evet taşkınlar. Bunun bir nedeni toprak olmaması, her yerin betonlaşmış olması Doğru. ve çatılarımızın da direkt yağmur suyunu alıp sisteme vermesi. Biz ama oraya uygun bir bitki e, seriyoruz. O adeta aldığı yağmur suyunu damıtıyor ve sisteme e, bırakın hemen vermesini bir gün iki gün içerisinde yavaş yavaş zamanla sınav evet. öyle yapıyoruz. Ee, ayrıca trijenerasyon diye bir sistem var. Doğal gazdan elektriğinin e, büyük bir kısmını üretecek. Ee, mesela e, çok e, belki herkesin de hoşuna giden e, bir yön, e, otopark sayımızın binde dördünü akülü araçlara ayırdık biz. Onu bile düşündük. Evet. Orada akülü araçlar gelecek ve şarj. Onların şarj. şarjci üniteleri evet. olacak. Bugün nasıl engelli araçlar için ayrılmış yer görüyorsunuz. Yarın akülü araçlar için de bizim otoparkımızda ayrılmış alanlar olacak. E, kullandığımız e, suyla alakalı armatürler, altyapımız elektrik, armatürleri hepsi enerji tasarruflu ve biz bu binalarda %40'a yakın enerji tasarrufu sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bunlar da sürdürülebilirlik açısından hem dış önemli. cephenin e, tabii yapımı ki, itibariyle. kullandığımız camlar dış evet. cepheler yani her alanda biz bunu düşündük, kafa yorduk ve dolayısıyla bu hastaneler Türkiye'yi bırakın inşallah dünyada. da Örnek olabilecek diye umuyorum. Evet. Son projelerinizde yaygın olarak bürüt beton kullanıyorsunuz. Okullarda, Bunun bir nedeni var evet, mı? Okullarda özellikle 40 tane okulumuzda bürüt beton kullandık. Evet. Bir kere sıva yok, boya yok, dayanıklı malzemeler var. Eğitimcilerimiz biz istedik ki artık her sene boyayla, badanayla uğraşmasınlar. uğraşmasınlar. Eğitimle uğraşsınlar bir. İki, onla da okuyan çocuklar orayı renklendirsin. Orayı boyasınlar, resimleri yapsınlar ki ben gittiğim okullarda onu görüyorum, gözlemliyorum. Ee, çok hoşumuza gidiyor çocukların orada özgürce kendilerini ifade etmeleri, ortaya koymaları ve kendilerini özel hissediyorlar aslında o okullarda. Ve ben iddia ediyorum e, özel okullarla, kolejlerle, yarışacak, hatta onlardan daha iyi diyeceğimiz e, yeni okullar. Yeni binalarınız öyle. Yaptık. Evet, evet, özel evet. okul yeni evet. yapım, özel okul evet. binalarıyla yarışan evet, evet. Aynen, projeler aynen. oldu. Ben daha iyi de diyebilirim. Evet. Efendim. Ve e, hakikaten e, sadece eğitimle alakalı da değil çevresine de değer katıyor. Ee, öyle yerlerde yapıyoruz ki biz yani burası iyi yer, kötü yer, işte düşük yerli yer, yüksek yerli yer diye bir ayrım, ayrım yapmadan her yere. Evet. O okulu yaptık, e, kullanımı açtık ve çevresine de değer veriyor. Ve oradaki öğrenciler aslında artık ailesine de ya benim okulum böyle, biz niye böyle bir evde oturuyoruz? Burayı da hani yenide yapacaksak daha uyumlu, daha modern, daha ferah, daha estetik bir şekilde yapalım diye bir geri bildirimde bulunacaklardır diye umuyorum ve böyle de bir katkı yapacağız diye hep ümidim var ve olacaktır da inşallah ayrıca Ümraniye Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni açtık 486 yatak orayı da gökkuşağı renkleriyle bu çalışmış bu yeni, yeni yapım mı? yeni, yapım o, yapım yeni yapım. Evet, evet. evet yeni yapım yaptık onu daha önceden bir şey var mıydı, hastane var mıydı? Orada Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi vardı ve onu boş alanına yaptık. Yaptınız. Biz aslında bunu koşu yoluna yapacaktık ama koşu yolundaki arazi şartları, oranın yeşil alan olması bize istediğimiz kapasitede bir hastane yapımına engel olduğu için, Ümraniye'de yeni gelişmekte yer olduğu için ve çocuk hastanesi olmadığı için oraya e, yap, yaptık. E, orada güzel bir hastane oldu, hizmete alındı. E, i̇nşallah belki bu yıl veya önümüzdeki aylarda açılışını da resmi olarak yaparız. E, hakikaten orada üst düzey kalitede bir gün size gezdirmek güzel. isteriz. E, ve Çok seviniriz biz, biz de. Gök kuşağı renklerinde çocuklar... Bir program da orada yaparız. E inşallah, i̇nşallah o <gülüyor> evet. çocuklara da gayet sempatik gelecek şekilde tasarlandı, yapıldı. Ee, ...orada hizmeti alındı. Bir büyük yatırımız yine Atatürk öğrenci yurduydu. 3555 kişilik bir yurt yaptık. 5 bloktan oluşan... Yine orada da yağmur suyunu topladık. Gri su dediğimiz gibi hem yeşil alan sulamasında hem tuvaletlerde kullanıyoruz o suyu. Şu anda o e, inşaat evet, bitti mi? Bitti tabii. Bitti. Şu an öğrencilerimiz girdi. Tabii girdi ve, öğrencilerimiz evet. girdi. Çok güzel. E, orayı bir e, kampüs olarak tasarladık biz. Ve Türkiye'nin en büyük yurdu orası. Nerededir bu? E, hemen Zeytinburnu'nda. E, Zeytinburnu'nda E5'in kenarında, kenarında diyeceğimiz bir yerde. Ee, ve inanın o eski bina yıktığımızda doğrudursa içinden demir çıkmamıştı. Evet, İstanbullu bir eskiden, çok binadaki kurulmuş üslü hamam üslü e, yıkama yerleri bodrumda tasarlanmıştı ve bodrumu da o nem çürütmüş zaten. Tabii. Ve çok kötü bir e, yapıydı inanın ve onu yıktıktan sonra yerine biz e, çok güzel bir yerleşke aslında yaptık beş bloktan oluşuyor ve her bloğun üstünde güneş panelleri var. Çocuklar güneş enerjisi güneş enerjisinden sağlıyorlar. Ee, girişler hep e, otomatik kartlı otel kapısı gibi ve e, çocuklar o e, sokunca e, enerji e, bataryasına işte elektriği suyu açılıyor. E, aynen otel mantığıyla yapıldı. Her odada üç kişi kalıyor. E, her katta çalışma salonları var, sosyal dinlenme alanları var, tıpanesi var. Yemekhanesi ayrı, yine 270 öğrencinin izleyebileceği bir spor salonu var, 700 kişilik bir konferans salonu var İdari binalarla beraber. 90 dönüm alanda kurulu böyle çok güzel bir yerleşki oldu Atatürk Öğrenci evet. Aslında bunların bir kısmının fotoğraflarını evet. e, sitenizde görebiliyoruz. Evet. Yani hemen evet. dinleyicilerimize evet. siteyi bu, söyleyelim. ipkb.go.tr Ayrıca biz YouTube'da bir de bunları e, şu an 10. yılımız olacak e, 2016 itibarıyla 10. yılımıza dair bir 10 tane de video ha, çok e, çektirdik. Bunları da YouTube'a yükledik. Eğer izleyicilerimiz onları da e, isme ismiyle, İPKB ismiyle ararlarsa bulurlar. Bunları da izlerlerse çok seviniriz. Birinde mesela Atatürk Öğrenci Yurdu'nda çekmiştik. Orada Atatürk Öğrenci Yurdu'nda okuyan, e, öğrenci olan o zaman İTİ İnşaat Mühendisliğini okuyan bir arkadaşımız inşaatında proje müdürü oldu. Mesela onun videosunu hmm. çektik. Çok anlamlı çok bir videoydu o da. Hiç unutmuyorum. Böyle çeşitli videolarda çektik. Evet. Şimdi 1, mily 1 milyar 750 milyon dolarlık euro. bir euro. Yani euroluk. Aha. Bir bütçeye ulaştınız. Ve 4 tane bankadan. Uluslararası bankadan bunu temin ediyorsunuz. Bunlar birer kredi midir? Hibe kısmı var mıdır? Nasıl bir düzenleme evet. söz konusu? Şimdi efendim bunlar kredi. Çünkü büyük miktarda hibeler küçük oluyor genelde. Tabii. Fakat bunlar sosyal proje olduğu için kredi oranları çok faiz oranları çok düşük. İş borçlanmadan çok daha iyi. E biz Euribor artı işte 0.5'le falan kullanıyoruz. Yani bunlar birin altında yüzde birin. Yani dünyada çok böyle bir para yok. Dolayısıyla ben e, bu manada her gelen parayı ülkemize önemli bir katkı olarak gördüm. Önemli bir katkı, katkı kamu tabii. yenilenmesi açısından hem de çok ucuza bir Kaç para Kaç yıl babelidir bu? Bunlar 5 yıl geri ödemesiz 25 yıl. Toplam 25 beş yıl. 5 yılı da. Evet. Bunlar hazine. Hazine garanti. garanti, garanti hazine müsteşarlığımız geri ödemesini yapacak. Evet. Evet. Ve şu anda aslında ödemelerin bir kısmı da başlamış durumda evet, değil mi? Evet, evet, yani iki evet. seneden beri, 2 sene, başladı, seneden evet, beri evet. şey başlamış evet, vaziyette. Evet, evet. Ee, şimdi bir küçük ara verelim. Hayır. Bir müzik parçası tabii, dinleyelim. Evet. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Evet, dinliyoruz. Radyo 94.9'dayız Altın Saatler Programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konuğumuz... Kazım Gökhan Elgin Bey İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi kısaltılmış adıyla ISMEP Direktörü. Evet. E, bir de engelli okullarınız var e, Gökhan Bey. Evet. E, bunlar yapımı başlamış okullar mı evet. biten var mı? Evet. E... Bu sene bizim e, yaptığımız 28 tane şu an yaptığımız 28 tane e, yeniden yapım okulumuzun 3 tanesi de engelli okullar. Bu sadece engelliler için. Sadece engellilere yönelik efendim evet. zihinsel işitme yine beyin feşli çocuklara eğitim veren. Ataşehir Yunus Emre, Bağcılar Sancaktepe Eğitim Uygulama Okulu ve Beyoğlu Halıcıoğlu İçitme Engeller Okulu. Tabi bunların donanımından tutun işte fiziksel donanımı orada çocukların yine gelişimine olanak verecek çeşitli tasarımlarıyla beraber özel tasarım yapıldı ve özel olarak inşa ediliyor. Bunlar da çok bizim için anlamlı hakikaten ve engelliler içinde böyle bir öncelik tanımladık ve tamamen tasarımından tutun inşaatına kadar kadar çok farklı bir kriterde yapıldı ve inşallah gelecek senede eğitimi açacağız bunlar Çok güzel. Diğer okullarınız engellilerinde kullanımının rahat olduğu okullar mı? Tabii ki. Onlara hep engelli erişimi var. Gerek asansörleriyle, rampalarıyla, Giriş, çıkış giriş çıkışlarıyla bütün her şeyi engelli tuvaletleriyle her şeyle engellilere uygun ama bunlar özellikle işitme engelliler evet. beyin feşliler yani özel. özellikle özel öğrencilerin okuduğu okullar bunlar evet. ayrı, ayrı ayrı bir şekilde ilgilenmek ayrı bir şekilde tasarlamak ve ayrı şekilde yapmak lazım Doğru. Evet. Doğru. bir de e, mühendis eğitimleriniz vardı Bu, evet. bunlar tamamlandı mı? onu tamamladık mı? biz 3631 tane inşaat mühendisinin Türkiye çapında eğitimini tamamladık ne eğitime bunlar? bunlar 2007'de bizim şartlarımızın Şartnamemiz değişmişti ve yeni bir deprem güçlendirme yönetmeliğimiz çıkmıştı. Ve bu deprem güçlendirmeye dönük Türkiye çapında 3631 tane inşaat mühendisinin... Bayındırlık Bakanlığı ile o zaman yaptığımız protokol gereği eğitimlerini tamamladık. Bu da çok faydalı olduğu kanaatindeyim. En azından o şartnamenin yaygınlaştırmasıyla alakalı. Evet yakın bir tarihte yeni bir deprem yönetmeliği gelecek... Onunla ilgili de bir de. projeniz var mı? Onun eğitimleriyle ilgili? Tabii yani burada da Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla e, görüşmelerimiz e, ara sıra oluyor. Orada da bizden talep edilirse bu konuda her zaman desteğe hazırız. Evet ee, Gördüğümüz kadarıyla İSMEP artık e, uluslararası alanda da e, hem çok duyulan hem de takdir edilen e, bir e, birim haline geldi. Bir kurum haline geldi. Aynı zamanda proje olarak da değerlendiriliyor. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Çünkü e, çeşitli uluslararası ilişkiler e, kuruldu İSMEP kanalıyla evet. e, ve e, Türkiye dışında da e, bazı örnek projeler hazırlandı diye biliyorum. Evet. evet. Şimdi tabii e, uluslarar, uluslararası boyutu da e, İSMEP'in çok önemli. Biz e, arkadaşlarım ve ben e, 30'dan fazla ülkede ee, 60'dan fazla organizasyona bunlar seminer işte panel e, sempozyum konferans gibi çeşitli bilgi paylaşımına e, olanak tanıyan e, organizasyonlara, Organizasyonlar. organizasyonlara iştirak ettik. Ne yapıyorsunuz buraya gidiyorsunuz? İsmepi evet, anlatıyoruz, teknik sunumlar veriyoruz. Ben en son 27-28 Ekim'de Kazakistan Almatı kentindeydim. Evet. Dünya Bankası'nın organize ettiği Orta Asya ülkelerinde deprem riskinin azaltılması paneline katıldım ve oradan açılış konuşmasını gerçekleştirdim. Ve ikinci günde teknik bir sunum yaptık oradaki arkadaşlara. Orada işte Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan'dan ve Türkmenistan'dan ilgili uzmanlar gelmişlerdi. Orada yine bizim projelerde yaptıklarımızı anlattık, istişare ettik. Buraya, o ülkelere nasıl katkıda bulunabiliriz diye çeşitli deprem riski olan ülkeler mi Tabii bunlar? Tabii onların da, da hayatlar, deprem evet. riskleri var dolayısıyla bizim proje de orada çok ilgi ve alaka uyandırdı ve onları aynı zamanda Mayıs'ta organize edeceğimiz Dünya Bankası ile beraber riski anlama 2016 konferansına davet ettim. O da çok büyük bir organizasyon olacak inşallah. Biz dördüncüsünü İstanbul'da yapacağız. Daha önceki organizasyonların biri Washington'da, biri Londra'da, biri de Cape Tam Güney Afrikada yapılmıştı. Dördüncüsünde biz inşallah İstanbul'da bu organize dünya edeceğiz. bankasına Ona, bağlı 16 Mayıs'ta. GFDRR diye e, yine e, afet e, azaltım e, afet azaltılması ve yeniden yapılanma küresel girişimi diye bir dünya Bankası'nda evet. bir organizasyon var. Bununla birlikte İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde e, bir konferans. E, Kimler katılacak buna? Buna uzmanlar, akademisyenler, bürokratlar e, bu konuyla alakalı binden fazla yabancı uzmanın biz katılacağını umuyoruz İstanbul'da. Çünkü İstanbul lokasyon olarak da çok hakikaten ilgi çeken bir yer. Evet. E, ve dolayısıyla inşallah burada da hem İSMEB'le özel sunumlarımız 10. yıl etkinliklerimiz, çünkü 10. yıl dediğimiz gibi 2016'da oluyor ve bütün dünyanın bilgi birikimini paylaşacağımız bir mecra olacak. Evet, Size... Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları da var. Da olacak. Tabii ki, sivil, tabii ki afetlerle ilgili. Kesinlikle evet. sivil toplum kuruluşları da olacak orada ve e, hakikaten çok kapsamlı, çok boyutlu bir organizasyonu hep birlikte, el birliğiyle gerçekleştirmiş olacağız. Sizi de davet ediyoruz. Bu arada. Çok çok teşekkürler. <gülüyor> Mutlaka izlemek evet. isteriz. Bu arada mesela yine ben Kazakistan'da çok beni duygulandıran bir olayda da paylaşayım. Orada Lütfen. Bangladeş'ten gelen bir arkadaşımız vardı. ve Bangladeş'te de yine depreme hazırlık veya afetlere hazırlık projesini uygulamaya başlamışlar. Ee, ve oradaki uzman arkadaş e, sunumunu yaparken bana döndü ve biz tamamen İSMEP'in çıktılarıyla yola çıktık. İSMEP projesi bize model oldu ve biz İSMEP'i alarak şu an Bangladeş'te uyguluyoruz dediler ve aralığın 20'sinde de bir başlangıç toplantısı yapacağız ve beni de oraya davet edecekler inşallah bizlere de katılmaya çalışacağız artık yani İSME projesi diğer ülkelere de ilham kaynağı oluyor buranın çıktıları proje çıktıları ve ee, o Proje kurgumuz da diğer ülkeler tarafından kabul edilip uygulanabiliyor. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Ayrıca dünyadaki e, başarılarımıza gelecek olursak 2014'te biz Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'nın Türkiye'de 4 üzerinden 4 alan tek projesiyiz. Ne demektir bu 4 üzerinden? E, belli 4, kriterler var. Evet. O, e, 4 puan üzerinden yapıyorlar. Sosyal Kredi, verdikleri, Kredi verdikleri, kuruluşları Kredi verdikleri, kuruluşları bir rating gibi düşünün. Evet. Bir puanlandırma. Orada 400, 4 baremi üzerinden işte sosyal, ekonomik, teknik açıdan değerlendirme yapıyorlar. Biz orada 4 üzerinden 4 alan tek projeyiz Türkiye'de. Aynı zamanda biz e, Dünya Bankası'nın e, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde en başarılı 16 projesinden biri seçildik. Orada da ödülümüzü e, temsilen valimiz aldılar. E, dediğim gibi ayrıca e, mimari ödüllere de şu an adayız. Onların da sonucu inşallah bu sene çıkar. Biz yaptığımız işlerde her zaman iddialıyız. İddialı olmaya da sürdüreceğiz evet. bu, bu ülke için çünkü öyle olmak lazım. Evet şimdi iddia deyince hep böyle e, ortalıkta e, İsmet'in ismini bekliyoruz. E, i̇şte gazetelerde, televizyonlarda hep İsmet'ten <gülüyor> e, bahsedildiğini düşünüyor <gülüyor> dinleyicilerimiz herhalde. Biraz e, biraz sessiz sedasız bir kuruluş. <gülüyor> Belki de başarısının e, <gülüyor> arkasındaki sırlardan birisi de budur olabilir, yani o, çok Olabilir. Ortalıkta. Ama e, hakikaten yapılan işleri de e, tanıtmamız lazım gerektiğini düşünüyorum. O yüzden açık Doğru. radyoya da çok teşekkür ediyorum. Çünkü siz her yıl bizi takip ettiniz. Usanmadan, bıkmadan hep çağırdınız, konuk ettiniz ve bize buraya bir mecra olarak kullandırdınız. Çok sağ olun. E, bunun gibi çeşitli zamanlarda televizyon programlarına da çıkmışlar oluyor ama bunu bir sürdürülebilir kılmak lazım diye evet. düşünüyoruz. Ve biz bu sene yoğun olarak sosyal medya üzerinden, özellikle web sayfamız üzerinden, YouTube üzerinden belki belki Facebook, Twitter üzerinden yoğun bir şekilde yaptığımız faaliyetleri anlatacağız. İstanbul halkıyla daha çok paylaşacağız. Çünkü bunlar, bunlar üzerimiz, üzerimizdeki evet. bir yük olarak düşünüyorum. Çünkü iyi yapılan uygulamaların da bilinmesi lazım ki insanlar oradan örnek alabilir. İşte yaptığınız işin nasıl yapıldığına göre ...kendilerine bir yol çıkarabilir veya onu örnek olarak alabilirler. Bunlar da yoğun bir şekilde bu sene yapmayı düşünüyoruz Gürhan Bey. Evet, şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü baktığımız zaman İstanbul'da ciddi adımlar atılmadığını her seferinde görüyoruz. Örneğin biz Kahip kısaltma adıdır kamu harcamalarını izleme platformuyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2013 yılı harcamalarını inceledik. Ve daire başkanlıkları bazında da bu harcamaları gözden geçirdik. Ve şeyi görünce deprem daire başkanlığına 35 milyon gibi son derece cüz'i bir rakamın ayrıldığını ama kesinleşen yani harcama rakamının da 7 milyonla sınırlı olduğunu görünce çok şaşırdık. Ve yani İstanbul'da hiçbir şey yapılmıyor. Hakikaten birçok insanın da kanaati bu. Tabii ki özellikle sizin yeniden yaptığınız veya güçlendirdiğiniz okulların ve kamu binalarının yakınındaki ee, oturanlar veya çalışanlar e, durumun biraz farkındalar. Ama genel olarak İstanbul'da e, yaşayan vatandaşlarımız açısından ciddi bir e, şey var. O anlamda da e, tanıtımın e, bilinçlendirme ve bilgilendirme evet, çok önemli. önemli. Evet şu an bir 800 bin kişiye ulaştık. Hatta 900 bin en son rakamlar belki. Bu afet eğitim afet eğitimi ile alakalı. Onun da kısaca anlatabilir miyiz? Efendim, ne ne 15 tane modül oluşturduk. Evet. E, kişiden başlıyor, aile, e, okullar, hastaneler, iş yerleri, engelliler, teknik elemanlar için çeşitli çeşitli modüllerimiz var. Biz bunları güvenli yaşam nokta org diye bir sitemiz var. Oradan e, ücretsiz eğitimlerimizi yayınlıyoruz. İstanbullarla paylaşıyoruz. Yani i̇şte, isteyenler burayı isteyenler da... evet o eğitim alabiliyorlar. Bir eğitimi alabiliyor. e, bir saatlik eğitimlerimiz var. 4 saatlik ve 60 saatlik eğitimlerimiz var. İnsanlar ilgisine göre veya yapabilirliğine göre bu eğitimlere katılıyorlar. Orada temel afet bilinci eğitiminden tutun. işte daha ileri eğitimlerde ilk yardım hatta hafif arama kurtarmaya varana kadar eğitimler verilebiliyor. Tabi bu eğitimlere ben bütün İstanbul halkını davet ediyorum. Çünkü her birimiz bu konuda bilinçlenmemiz lazım ki o bilinç sayesinde biz bir şeylere vakıf olalım bilelim veya doğru işi yapalım ee, ve doğruyu hep beraber bulalım. O yüzden bu eğitimleri ve bilinçlendirme, bilgilendirme kampanyalarında herkesi davet ediyor burada. Evet, eğitim materyallerini o, o güvenli çalışma, o, güvenli yaşama nokta orktan indirmek, i̇ndirmek yere, mümkün. Mümkün. mümkün. Tabii ki, tabii evet. ki. Bir de gene bildiğimiz kadarıyla Ürdün, özellikle afet risk yönetim merkezi projesini hazırladı ve orada da bir İSMEP örneği ele alındı. O, evet. o konuda da çok kısa bir bilgi. Ürdün heyeti de geliyor. bize. Biz gittiğimiz gibi birçok yurt dışından heyet de geliyor. İşte Çin'den, Ürdün'den, Orta Asya'dan, hatta Japonya'dan işte Afrika ülkelerinden çok sayıda heyetler geldi. Hürdün heyeti de bize işte 4 senedir hemen, hemen her sene geliyorlar. Orada çeşitli belediyeler merkezi hükümetten yine temsilciler ve orada da bizim projeye benzer bir proje gerçekleştirme hedefleri var. Onlar da başladılar. İnşallah da başarılı olurlar. Biz bunları gördükçe seviniyoruz. Mesela aralıkta yine bizim, de bilgi paylaşımı açısından tabii ki, da son tabii derece ki. önemli. Yine bizim aralıkta yine Hırvatistan, Bosna Heresi tek ve o bölgeden yine uzmanlar, teknik uzmanlar gelecekler. Bizim projeyi inceleyecekler. Yani Türkiye artık bölgesinde Kuzey Afrika olsun, Orta Doğu olsun, Orta Asya olsun ve Balkanlar bölgesinde bu konuda uzmanlığını duyuracak İSME projesi ve diğer kurumlarıyla birlikte o uzmanlara öncülük yapacak, bilgi transferi yapacak bir duruma geldi geliyor. diyebiliriz. Evet. evet. Gökhan Bey şunu merak ediyorum. Şimdi 1252 tane okul diye belirtmiştiniz. 1252 bina. Bina. bina okul 1027. 1027. Evet. Şimdi bu 1252 tane bina bittiği zaman İstanbul'daki kamu binalarının hepsinin sorunu bitmiş oluyor mu yoksa hiçbir şey sınırlaması sınırı nedeniyle şimdi efendim, mi? Efendim okullarda yüzde seksen diyebiliyoruz. Öyle mi? Evet. Biz 99'da şartnamemiz değiştiği için 99 öncesi binalar bizim listemizde. Çünkü 99'dan sonra genel görecel daha iyi. Evet. Çünkü hazır beton yeni perde duvarlar var ee, ve denetimler daha iyi nispeten diyebiliriz. Ama önceki binalar çok daha Eee bütün e, kombine da bakarsak e, belki bir %60 civarına ulaşmış olabiliriz ancak tabii biz önce eklendirme yaptığımız için biz büyük binalardan, riskli binalardan, fay hattına yakın binalardan başladık. Evet. O, dolayısıyla biz o kriterler kriterler çok daha fazlasını taraf ettik Projemizde diyebiliyoruz efendim. Evet, yüzde seksen okul, yüzde evet. altmış kamu evet. binası. Evet. Ee, projenin bitiş tarihi gibi şu bir an şey... 2020 görünüyor. Evet. Ama e, bir iki yeni gelecek ilave kredilerimize beraber bu belki bir iki üç yıl daha uzayabilir. Ee, ve dediğim gibi depreme dayanıklı, çevreci, estetik, e, sürdürülebilir modeller ortaya koyacağız bundan sonra. Yeni krediler dediniz anladığım evet. kadarıyla, beklentiler Evet, bir var. Alman Kalkıma Bankası ile görüşüyoruz. Şu an yeni bir 250 milyon euro için hazine müsteşarlığımızın bilgisi dahilinde. O görüşmelerin de önümüzdeki 2-3 ay içerisinde ben neticeleneceğini umuyorum ve dolayısıyla toplamda 2 milyar euroluk bir bütçeye ulaşmış olacaksınız. Ulaşmış olacaksınız. olacaksınız. Inşallah. Yani 250 milyon gibi bir evet. rakam, rakam bekleniyor. Rakam bekleniyor. Evet, evet. İlk etapta. Evet. evet. O yeni bazı binaların evet, da yeni... kapsama alınmasını mı getirecek? Evet. Şu an projesinin çalıştığımız bazı kamu binalarında o e, krediden yapmış olacağız. Evet, yani yüzde seksen tabi artacak oranı aşağıda. biraz daha evet, artmış aşağıda. olacak veya e, kamu binaları tabii, olarak daha, evet, okullar evet, dışındaki tabii, tabii. kamu binaları Hı -hı. olarak yüzde altmışın üstüne e, çıkacağız. Evet, e, 2016 onuncu e, yıl dönümünüz evet. e, ve oraya da önemli bir uluslararası toplantıyla hazırlık yapıyorsunuz. İnşallah. Onun dışında başka bir ...planınız var mı 10. yıla ilişkin 10. olarak? 10. yıla ilgili biz şu an e, 10 tane video hazırladık. E, yine işte daha önce de bahsetmiştim. E, yine yaptığımız işlere alakalı e, hem sosyal boyutunu da e, içerecek şekilde bunları hazırladık. Bunları yayınlayacağız. Daha çok e, sosyal medyayı kullanarak insanlarla yaptıklarımızı... ...ve onların e, geri bildirimlerini de almaya çalışacağız... Ee, ve yaptığımız işleri daha e, hani merkezi idareye, diğer kurumlara nasıl yaygınlaştırırız diye bazı konferanslar, paneller, çalıştaylar düzenlemeyi düşünüyoruz. Mesela şu an Kültür Bakanlığı ile yaptığımız çalışmanın bir ötesine geçtik. Şu an bir envanterden ziyade tarihi, e, tarihi yapılarla alakalı ya. bunların güçlendirilmesi ve restorasyonu nasıl olur diye bir kılavuz kitapçı hazırlıyoruz. İtalya örneğinden faydalandık. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile de şu an bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah 2016'da da onu neticelendirip. Türkiye'ye sunarız diye umuyorum. Evet bu e, tarihi mirasın korunması kapsamında arkeoloji müzesinde de bir proje uygulanıyor. Şu anda uygulanıyor. Şu an devam ediyor. ediyor. Ne yapıyorsunuz? Son sorum orada, bu olacak. Orada e, güçlendirme ve restorasyon projeleri bizim tarafımızdan hazırlandı. E, yine Anıtlar Kurulu'ndan onay aldı ve sponsor marifetiyle e, şu an TÜRSAF'ın sponsorluğunda Kültür Bakanlığı'nın kontrolünde orada bizim yaptığımız projeler e, inşaatı yapılıyor ve yapıldıkça da hizmet açılıyor. Olacak. Evet. Ee, özel bir lokasyon var mı? Ee, Arkeoloji Müzesi'nin e, bölümleri arasında. Çünkü orada şu anda da devam eden bir küçük e, çalışma var diyebiliyorum ama o İSMEB'in çalışması hepsi, olmayabilir. Hepsi kapanmadı. Parça parça Parça yapılıyor. parça. Evet. Bir parçası yapılıyor sonra diğer parçası Tamam. Bu İSMEB'in evet, e, projesi, projesi uygulamada olan. Ama uygulaması Kültür Bakanlığı tarafından yapılıyor. yapılıyor. Sponsor marfetiyle evet. Ile, evet. Gökhan Bey size çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim gerçekten efendim. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için. İstanbul riskinin azaltılması konusunda e, iftiharla belirtebileceğimiz bir çalışma İSMEP projesi. E, Dinleyicilerimizde İSMEP projesi. ...çalışmalarını izleyebilmek için... ...siteye başvurabilirler... ...oradan bilgi alabilirler... ...çok çok teşekkürler... Ben Sağ teşekkür olun. ediyorum, saygılar sunuyorum... Sağolunuz efendim, çok teşekkürler... Evet, Açık Radyo 94.9'da bu hafta... ...Altın Saatler programında... ...konuğumuz Kazım Gökhan Elgin Bey idi... ...İstanbul... ...Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum... ...Hazırlık Kapasitesinin... ...arttırılması projesinde... ...gelinen noktayı... ...bilgileri kendisinden aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında... ...görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hayatta kalmak için... ...Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar...